Kurtuluşun Doğu Cephesi Mondros Mütarekesine rağmen Doğu Anadolu'da silahlar susmaz. Bölge insanı Ermeni çetelerine karşı var olma mücadelesi vermektedir. Anadolu'nun güneyini aralarında paylaşan işgalciler beklemedikleri bir direnişle karşılaşır. Çukurova'da atılan ilk kurşunun ardından kahramanlığıyla düşmanı vatan toprağından söküp atan Maraş, şanlı mücadelesi tescillenen Urfa ve aylarca süren kuşatmaya dayanarak gaziye olan Antep'in çaktığı Kıvılcım, yurdun dört yanını saracak bir mücadele ateşine dönüşecektir. Kurtuluşun Doğu Cephesinde bu milletin kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla verdiği mücadelenin izlerini takip edeceğiz. Kahramanca savaşarak, azimle direnerek yazılan şanlı tarihimizin onurlu sayfalarında gezineceğiz. Kurtuluş savaşımızın 100. yılında mücadelede yer alan halk kahramanlarını yad edeceğiz. Radyo 1'de dinlemekte olduğunuz Kurtuluşun Doğu Cephesini sizler için TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımcılarından Devrim Yiğit hazırladı. Teknik yapımda Semih Suat Sarı ve Ercan Yaşar görev aldı. Programın sunumunda ben Engin Ünsal, haftaya aynı saatte Kurtuluş'un Doğu Cephesi'nde yaşananları, tarihe geçmiş kahramanlıkları paylaşmak üzere sizleri bekliyor olacağız. Esen kalın. Kurtuluşun Doğu Cephesi